selamün aleyküm selam dinleyiciler anne baba kavgalarından bahsediyorduk ondan önce modern hayattaki problemlerden bahsetmiştik bugün biraz iki konunun birbirinin içine girdiği bir program olacak anne baba kavgaları ve bunun modern hayattaki manevi problemlerin sebepleri üzerine konuşacağız kaynağımızı verelim baştan Doktor Wilhelm Stekel yazmış. Bir Anneye Mektuplar kitabın adı bu. Bir Anneye Mektuplar yazarı Doktor Wilhelm Stekel Bir Anneye Mektuplar kitabına adı bu. Ali Çankırılı tercüme etmiş. E, tercüme Ali Çankırılı ki e, bu kitapçılarda bulunabilir bu kitap soruyor dinleyicilerimiz. E, aşağı yukarı bütün kitapçılar yani çoğu kitapçıda bulunur. Geçen programda Şöyle bitirmiştik, demişti ki Wilhelm Stekel, Modern eğitimciler, sanayi patronları ve feminist dergiler ne derse desin ve ne yazarsa yazsınlar. Ben tecrübelerime dayanarak anne ile babanın rollerinin karıştırılmasına karşıyım. Evlilik karşılıklı iş bölümüne dayanan bir müessesedir. Ne baba annenin ne de anne babanın rollerini tam manasıyla yürütebilir. Evet, feminist dergiler efendim sanayi patronları e, kadını da erkekleştirme garip şeydir erkeği kadınlaştırmak. Yani bir orta cinsiyet, ortak cinsiyete doğru götürmeye çalışıyorlar. Hatta ara ara artık e, temennilerini mi söylüyorlar? Erkek kadınsılaşsın, kadın erkeksileşsin filan istiyorlar. Bunlarda tabi insanın saadeti yoktur. İnsanın saadeti fıtratına uygun çalışmaktadır. Fıtratına uygun davranmaktadır. Ve şöyle biraz fıtrata yönelen psikologlar, eğitimciler de ki Wilhelm tekel birçok alanda bakıyorsunuz işte sünnete de uygun şeyleri bulmuş ki sünnette bu mesele çok önemlidir. Erkeğin erkeksi davranması çocukluktan itibaren kız çocuğun kadınsı olarak yetiştirilmesi yani cinsiyetine uygun davranı o kadar önemli tutulur ki İslam'da birçok defa fıtratı yakaladığını fark ediyorsunuz Wilhelms Tekel'in ki ara ara tenkit ettiğim noktalarını söylüyorum zaten burası önemli erkek ve kadının rolleri ayrı olmalı gene bu erkek ve kadının rolünün ayrı olmasıyla bitmiyor bu tabi birçok yerde kavga böyle çıkar işte kadınlar mesela e, erkeklere kadın işleri yaptırmaya kalkışırlar işte erkekler efendim mesela erkek hanımından geçime katkı pek beklememeli yani daha lüks eşyalar alalım işte kadın da çalışsın böyle yani çalışan hanımların kocalarını özeniyor bazen erkekler iki maaş olunca daha rahat ediliyor filan gibi e aslında geçim temin etmek erkeğin üzerine vazifedir ve biraz böyle e, hani bir hakiki ihtiyaçlar vardır bir de görenek belasına hele böyle sanayi patronlarının efendim reklam bombardımanı altında ihtiyaç zannedilen şeyler vardır ki Bediüzzaman öyle diyor Said Nursi Hazretleri. Eskiden diyor ihtiyaç diyor dördüken diyor zarur ihtiyaç şimdi diyor görenek belasına güzel çıktı diyor. Şimdi birçok şey zaruri ihtiyaç zannediliyor. Efendim kadın da iş hayatına gidiyor. Ondan sonra eve gelince e, erkek bekliyor ki kadın işte bir de evde bekliyor geleneklerden alıştığı kadın işlerini görsün. Bakıyorsun mesele çıkıyor. Kadın yoruluyor, asabı bozuluyor vesaire. Biraz daha aslında hani hakikaten geçinme problemi varsa kadın uygun şartlar altında çalışabilir. Uygun şartlar içinde çalışabilir. Kadının çalışması haram değildir. Sahabe hayatında da kadının çalıştığı, evin bir kısım işlerini gördüğü e, olmuştur. Kadın çalışabilir ancak e, uygun şartlar içinde olma Kaydıyla. Ama geçim aslı olarak erkeğin üzerine vazifedir. Hani o ayeti kerimede de görmüştük. E, erkekler mallarından infak ederler. Yani ev reisliğini Allah Teala vermiş ama vazife de yüklenmiş. Yani sırf yetki yok öyle vazife de yüklemiş. İnfak edecek yani hanımının geçimini temin edecek erkek gücü ölçüsünde tabii ki. Tabii kadın efendim dayatır şunu şunu şunu da isterim. Yani erkeğin gücünün üstüne çıkınca o der ki ne yapayım milletin hanımları da çalışıyor alıyorlar o dediğin şeyleri. Buraya da götürmek hoş değil. Yani hanımlar da biraz daha efendim kanaatkar davranırsa belki hanımların çalışmaları da gerekmeyecektir. Erkeğin kendi rolünü hanımın kendi rolünü yapması daha iyidir. Daha doğrudur. Hele böyle kadının zorba olduğu efendim kadının evreizliğine soyunduğu erkeği baskı altına alabildiği evlerde e, hem erkek çocuklar hem kız çocuklar cinsiyetine uygun doğru fıtrat geliştiremezler. Evet tabii bu ev işleri de gerçi peygamber aleyhisselatü vesselam efendim kendi ayakkabısını diktiği yani bir kısım kendi işlerini gördüğü de vahkidir peygamber aleyhissalatü vesselam'ın. Ama e, tabii onlar o dönem için ne sayılırdı? Çünkü Hz. Ayşe'ye soruyorlar ne yapardı diye sizin diyor evlerinize yaptığınızı o da yapardı. Yani o da, o zaman erkekler yapıyor demek ki bunu. Mesela koyun sağma erkekler de sağarmış o zaman. E, ayakkabı, kendi ayakkabısını tamir etme bugün de zaten erkek işi gibi görünüyor. Yani erkeklerin evlerinde yaptığı işleri o da yaparymış. Ama Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'ya, e, Hazreti Ali'ye evin dış işlerini, Hazreti Fatıma'ya evin iç işlerini veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Demek ki erkek ve kadın rolü ayrılmalı evde ki çocuklar da doğru cinsiyet normları kazansınlar için yetki, otorite, yönetimde bir yolunu koyulmalı. Erkek yöneticilik hakkını almalı ama yöneticilik vazifelerini de yüklenmeli. Yani hakkı isterim vazifeye yüklenmem olmaz. Sorumluluğu da vazifeyi de yüklenecek ondan sonra hakkı kullanacak. Erkek yöneticilik hakkını da kullanmalı. Fıtri olanı budur ama vazifelerini de yerine getirmeli. Evet e, bunların tabi rolleri belli olduğu gibi büyük anne e, Wilhelm Steckel'den devam ediyoruz bir anneye mektuplar adlı kitaptan. Büyük anne, büyük baba, anne, baba, abla, ağabey, küçük kardeşler de bir statü ve hiyerarşik sıraya tabi olmalıdır. Bu sıralamaya amca, dayı, teyze, hala ve diğer yakın akrabalar da girer. Kanunlarla açıkça belirtilmezse de gelenek ve ahlak kuralları bunun sınırlarını çizmiştir. Bu sınırlar zor ve baskıyla değil sevgi, saygı ve arzuyla korunduğu nisbette aile müessesesi ayakta durabilir. Büyük şair ve düşünür Göte'nin dediği gibi itaat etmesini bilmeyen yönetmesini de bilmez. Hürriyetin gerçek anlamını bilmeyen filozofların tarif ettiği serbestliğin başıbozuk, serkeş ve anarşist nesiller yetiştirmekten başka bir işe yaramadığını Acı tecrübeler sonunda ancak anlayabildik. Hayır sevgili kardeşim, hürriyet din'e, geleneklere, ahlak kurallarına baş kaldırmak değildir. Böyle hürriyet, sorumluluktan kaçan, otoriteye baş kaldıran, egoist ve tembel nesiller türetiyor. Evet bu hiyerarşi önemli ki bu sebeple hani e, meskenden bahsederken demişti ki böyle oturmuş mahallelerde, oturmuş yerlerde oturan insanlar. E şahsiyetini daha iyi geliştirir. Yani bir delikan ya da insanların şöyle konu komşu ile de bir hiyerarşi olmalı. Yani insan komşu, yaşlı bir amcaya, yaşlı bir teyzeye hürmet etmeli, saygı göstermeli. Onun sözünün bir geçerliliği olmalı. Böyle mahallenin önceden mahallenin büyükleri olurmuş ve çocuklar, gençler hatta işte yetişkin erkek ama kendinden daha büyük insanlara hürmet ediyorlar. Onlar da böyle akıllı, tecrübeli insanların kanun zoruyla değil ama böyle geleneklere göre ahlak kuralları içinde bakıyorsun bir itibarı oluyor. Bir kısım yanlışlara müdahale edebiliyor. Bunlar olmalı. Kişinin ailede de bu şekilde yani çocuklar üzerinde şimdi bir gün trende gidiyoruz bir gençler kapıyı açmışlar filan. Dışarı bir zamanlar açılırdı tren kapları. Şimdi o zaman açılıyordu da. Açıyorlar efendim dalga geçene falan. Bak bir yaşlı adam dedi ki oğlum dedi işte bir kızdı yani düşermişsiniz diye biri döndü. Ne diyorsun sen moruk falan gibi. Yaşlı bir adamı o kadar terbiyesizlik yapıyor ki. Şimdi ne zannediyor kendini? Diyor ki herhalde ben böyle bu yaşlı adama moruk falan deyince ben çok şahsiyetli bir adam olacağım zannediyor. Halbuki serseri terbiyesiz olursun böyle. Yani insan yaşına bir hürmet etmeli başkasını ki bakın böyle yeni yeni böyle bir nesil yetişiyor. Hiçbir şey tanımıyor. Yani hiçbir böyle norm tanımayan ki bu bir milletin ölümüdür bu. Artık o millet ölmüştür o şekilde gelince. Bitmiştir artık o millet. Evet bir hiyerarşi olmalı toplum içinde. Bu geleneklerle aslında çizilir bu ahlak kurallarıyla çizilir. Efendim kanunu aslında az iş düşmelidir. Ama gelenekler ve ahlak kuralları yok edilirse o memlekette milletin yarısı polis yarısı efendim hırsız olur ya da eşkıya olur ya da suçlu olur. Diyorlar ki Amerika öyle. Milletin bir müddet sonra yarısı polis yarısı işte eşkıya olacak diyorlar. E çünkü gittikçe millet bu hale gidiyor. Yani Türkiye'nin de şu anda bakınız mahkemelerde o kadar çok dava var ki. Yani işler artık böyle helal haram kuralları, ahlak kuralları içinde yürümüyor. Adam iki tane komşu. Böyle bir, birkaç defa oldu böyle arsa meselemiz. Yahu bir karış daha almak. Yani yahu haktır, hukuktur. Şimdi hadis-i şerifte buyrulmuş ki, Sa'd bin Ebi Vakkas'a olacak radıyallahu anh. Bir kadın demiş ki, sen demiş benim arazime geçti. Bu demiş ki, sen ne diyorsun ya? Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir kimse bir kimsenin haksız bir karış yerine geçse, kıyamet günü o yeri, o kişinin boynuna geçirilir O şekilde gelir Hatta bir ayet-i kerime de öyle buyuruluyor ya Vemen yağlül Bismillahirrahmanirrahim Ve yağlül ye'ti bir galle yevmel kıyame Kim ki gulul yaparsa Kıyamet günü onunla birlikte gelir Gulul nedir? Mesela peygamber aleyhisselatü vesselam buyuruyor Kişi ganimet malından çalsa Mesela kıyamet günü boynunda gelir Hatta bir savaştan sonra Böyle diyor bak diyor Haksız diyor bir inek mesela bir deve bir koyun bir şey diyor haksız yürütürsünüz boynunuzda diyor böğüre böğüre meliye meliye gelirsiniz. Derim ki bugün gelmeyin yani bugün bir şey yapamam ben size söylemiştim. Bir memurun efendim hediye alması devlet memurunun vazifesini yapıyor vatandaştan hediye alıyor bu da golüldür Devlet memurunun hediye alma hakkı yoktur vatandaştan. Birisi öyle vergi memurluğuna çıkıyor. Ondan sonra gelip diyor ki bunlar diyor şey işte zekatlar bu da diyor bana verilen hediye. Peygamber Aleyhissalatu vesselam topluyor insanları, çıkıyor. Diyor ki bu diyor anasının evinde otursa verirler miydi diyor o hediyeyi onu. Devlet memurunun hediye alma yetkisi yoktur. Hiç hediye alamaz. Ama efendim devlet memuruun arkadaş olmaz mı olur? Arkadaşıyla hediyeleşir ama memurluk sebebiyle kimseden hediye alamaz. Hediye de alamaz yani rüşvet Zaten şimdi hediye oldu Hediye de alamaz Rüşvet zaten alamaz Ama şimdi diyorlar ki hediye verin Ne hediyesi rüşvet verin işin olmasa verir miydin Senin o hediyeyi Efendim bakıyorsun böyle devletlilere Yok ucuzundan Ya bedavadan Daireler şunlar bunlar ne filmler Dönüyor Şimdi bakıyorsun böyle iki kişi Bir karış daha bir ara Öyle bir arsa meselesi oldu işte birkaç kişinin şey şimdi belli bir arsa var. Ben yok yani ya sağdan ya sağdan bir yerden çarpıldı bu. Lan niye böyle arkadaş falan diyorsun. Konu komşuya. Herkes şimdi bakıyorsun ki yani öyle bir mesele vardı. Ben de orada bulunuyorum. Ortada bir arsa var. Çevresinde bir arsa sahipleri var. Şimdi ya bir karış daha aşağı alacak. Biraz bir şey yapacak. Ya bu ne biçim iş ya. Yani işte bir karış daha aldın ahirette geçecek o boynuna ya. Tabii bu ahlak efendim hukuk ahlak kuralları helal haram duygusu kaybolunca ona göre düşür mahkemeye. Ondan sonra aylarca mahkemelere bakıyorsun bir sürü dosya yığılmış. Hak hukuk helal haram kalmamış ki ödemeyen çekler, ödemeyen borçlar. büyük efendim dava meselesi. İnsanların birbirine karşı işte dövme, yaralama şu bu birçok dava meselesi. Halbuki o da hak, öbürü de hak. Allah korkusunu kaldırdın mı? Artık bakıyorsun Serserilik, anarşistliğe gidiyor iş. Evet, aile içinde de yani önce bir helal haram olmalı, ahlak kuralları. İşte diyorlar ki şimdi gelenekleri yıkmak, tabulara karşı çıkmak, bilmem nelere karşı çıkmak marifet zannediliyor. Bu anarşistiktir ya, insan insanlıktan çıkartırsın, ne kalacak geriye? Ahlak kuralları, gelenekler, tabii ki gelenekler, ahlak kurallarını körlemesine taklit de makbul sayılmamıştır. Gelenekleri, ahlak kurallarını Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine vuracaksın. Yanlış olanları ayıklayacaksın, doğru olanlar kalacak. Ya da umumi dinin mantığı içinde makul görünenleri, makul görünen örfünde bir yeri vardır, onları da bırakacaksın. Geleneklere körlemesine bağlı kalınmaz ama hiç gelenek bırakmazsan şimdi... Ki biraz sonra inşallah geleceğiz, bazen böyle anne baba öyle dengesiz olur ki ya da gelenekler bir yerde bir şeyi de ifade eder. Şimdi bir olay olacak, işte bir alışverişe, bir ilişkiye efendim yani diyelim ki komşuluk ediyorsun, alışveriş ediyorsun, yolculuk ediyorsun, efendim bir ticaret ediyorsun, işte nişan düğün bir şey olacak. Bunun içinde bir gelenek olmalı ki ben böyle davranacağım karşılığında normalde beklenen şöyle davranıştır olsun. Hiçbir ölçüsü olmazsa davranışları nasıl yürür işler? Gelenekler makul olan, doğru olan, meşru olan örfünde bir kıymeti vardır. Evet, demek ki bunlar ortadan kaldırınca anarşi olur ve o bir millet bir müddet sonra da artık kuvvetlinin zayıfı yediği, insanların birbirini yediği bir yeri olur. Ondan sonra da o millet de helak olur, gider. Anarşi tabii evin içinde de olmamalı ki bu feminist Fikir akımları evin içinde bu anarşiyi başlatıyor. Yani kadın hiçbir şeyini dinlemezse eğer şahsiyetli olacağını vehmettiriyorlar feministler. Her dakika bakıyorsun yani böyle işte her dakika çekişiyor, cedelleşiyor her dakika. Hakimiyet kurmaya çalışıyor. Ya da erkek diyelim kadının hiçbir hukukunu tanımıyor. Burada anarşi çıkıyor. Eğer çocuklarımızın, devam ediyorum Wilhelm Stekel'den, eğer çocuklarımızın bizi sevmelerini, saymalarını ve itaat etmelerini istiyorsak, geleneklerimize, dinimize, ahlak kurallarımıza önce biz sahip çıkmalıyız. Unutmayalım ki çocuklarımız bizi taklit ederek büyürler. O halde onlara karşı dürüst ve adil olmalıyız. Yalancı maskeler taşımaktan vazgeçelim. Kızıyorsak kızdığımızı, takdir ediyorsak iltifatımızı, seviyorsak sevdiğimizi gösterelim. Kocanızla ayrı bir odada münakaşe edip birbirinizi üzdükten sonra hiçbir şey olmamış gibi yalancı maskeler takıp dışarıya zorla tebessüm ederek çıktığınız zaman çocuğunuzun buna inanacağını mı zannediyorsunuz? Hayır çocukların henüz bozulmamış saf ruhu böyle yalancı maskelere aldanmaz. Siz ne kadar saklarsanız saklayın onlar gerçek duygularınızı gözlerinizden okurlar. Öyleyse oğlunuzun kocanızla yaptığınız küçük münakaşaya şahit olmasına fazla üzülmeyiniz. O anne ile babanın bazen münakaşa edebileceğini öğrenmiş oluyor. Gene karşılıklı anlayış ve fedakarlık sonunda anlaşmaya vardığınızı, haksız olanın diğerinden özür dilemesi gerektiğini görerek öğrenmiş bulunuyor. Bence çocuğun anne babaya karşı saygısını yitirmesine sebep olan daha ciddi meseleler vardır. Asıl bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi burada gene bir mühim nokta var. Şimdi çekişme oldu erkek kadın yani karı koca arasında bir çekişme oldu. Sonra... Biri haklı, biri haksızydı. Bazen diyelim ki işin tam ne olduğunu bilmeden kavga gürültü oldu. Sonra yapılması gereken şey şimdi kavga ila nihayete sürüp gitmez. Bir yerden sonra barışa dönecek. Tabii e, insan işi iyice anlayıp dinlemeden kavga gürültü etmemeli. Kavga gürültü edildi. Ondan sonra barış yapılırken e, diyelim ki bir taraf kabahatli, suçlu ya da haksız, bir taraf yanlış bir tarafta yanlış davranan taraf özür dilemeli. Erkek hatalı ise erkek özür dilemeli. Yani demeli ki tamam idi herhalde yanlış i̇şte, tamam ben ya da aşırı gittim. Mesela hani ufak bir meseledir, büyük bir tepki göstermişsindir. Şimdi Adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Mesela zina eden diyelim ki bir bekar erkek ya da kız zina etmiş buna yüzcelde ayet ayeti kerimede. Yüz bir vurmaya hakkın yoktur. Doksan dokuz vurmaya da hakkın yoktur. Adalet yüz celdedir. Niye? Çünkü onun hakkı odur. Yani bir kişi efendim bir Ağır bir söz ya da sert bir söz söylemenin kafi olduğu yerde bir tokat atarsın bu zulümdür. Haddi aşmışsındır. Yani cezalarda da bir ölçü vardır. İltifatta bir ölçü vardır. Mesela bir adam güzel bir şey yaptı takdir etmen gerekir. Takdirde aşırı git bu da olmaz. Bu da yerini bulmamış olur. Adalet her şeyi yeri kadar hakkı kadar yapmaktır. Yani diyelim ki bir eşya alacaksın bu kaç para eder şu kadar eder fahiş fiyatla alırsan ya da çok ucuz bir fiyata alırsan bu da olmaz hukuku her şeyin bir hakkı vardır hatta kar oranının da böyle bir makullüğü vardır Yani işin içinde böyle e, fahiş fiyat olmamalı bir makul bir kar bir ticaretçi bir kar edecek bunun da bir makul ölçüsü vardır Demek ki adalet her şeyi yerli yerine koymaktır. Birine efendim ya bir yanlış yaptı, öfkelendin, öfken de kabahatle ölçülü, uyumlu olmalıdır. Efendim bir iş yapıldı, takdir edildi, bu da ölçülü olmalı. Eğer erkek mesela haddinden fazla şiddet gösterdi, yani fazla bağırdı, çağırdı filan, bu sebeple de özür dilemeli. Yani ya bu kadar da gerekmezdi işte filan gibi diyebilmeli. Kadında bir hata var, kadın özür dileyebilmeli ve çocuk görecek ki zaten işte hani münafık özelliği muhasama anında haddi aşmaktı ya, haddi aşmamalı zaten muhasama anında, haddi aşmışsa da sonra ya ben tamam yani bir an insanız, insanın ölçüsünü kaçırır, böyle hep ölçülü gitmez ki insanlar. Ya ölçümü kaçırdım yani özür dilerim falan dediğini görmeli çocuk. Çocuk anne de baba da bir şey görecek. Anne baba haksız olduğu halde inat etmiyor. Yani hem haksız haksızlığı aşikar meydanda hala inat etmiyor. Bana hak vereceksiniz diye. E, haksız olduğunu yani hakkı arıyor anne baba. Çocuk bunu görmeli. Haksız olduğu zaman geri çekildiğini anne babanın böyle işi güçsüzlüğe vermediğini. Efendim hala bagilge vermediğini, efendim özür dileyeni, mesela karşı tarafın işte özrü kabul ettiğini bunları görmeli çocuk anne de baba da kavganın da efendim çekişmenin de anlaşmazlığın da hukukunu anne babadan öğrenmesi lazım. <gülüyor> evet demek ki e, anne baba kavga etmenin de hukukunu bilecek. Tabii bu kavgayı e, her zaman anne baba Çocuktan gizlemeye çalışmaz bazen de çocuğa yansıtır bu kavgayı. Şimdi gene Wilhelm Stekel'den alıntı yapacağız. Eş seçimine bir giriş yapacağız. Sonra kavgayı çocuklara yansıtma konusuna geçeceğiz. Gene kitap bir anneye mektuplar yazar Wilhelm Stekel çeviren Ali Çankırıl'ı. Demişti ki Wilhelm Stekel, bence çocuğun anne babaya karşı saygısını yitirmesine sebep olan daha ciddi meseleler vardır. Asıl bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Birbirini tanımadan evlenen ve sonunda anlaşamayan çiftler, çocukların hatırı için evliliği sürdürmeye çalışırlar. Birbirini iyi tanımanın yolu bazı eğitimcilerin ileri sürdüğü gibi evlilik öncesi kız erkek arkadaşlığı değildir. Çünkü evlilik öncesinde kız da delikanlı da hayatı toz pembe görürler, birbirlerine sadakat yemini eder, birbirlerini delice sevdiklerini söylerler, evliliğe hazır olup olmadıklarını, aile sorumluluğunu taşıyıp taşıyamayacaklarını, her şeyden önemlisi birbirlerine uygun olup olmadıklarını pek düşünmezler. Şimdi bu modern çağın şeytanları, Kız erkek arkadaşlığını tavsiye ediyor. Diyor ki işte tanış, yani konuş, gez, efendim bir flört et, bir bak bakalım uygun mu falan diye. Sonra bakıyorsun böyle kurulan evliliklere, yürümüyor. Evet, böyle durumlarda tırnaklarını çekiyor erkek de, kız da. Ve umumiyetle zaten böyle işler, yani işte gençlerin flörtünde güzel mi, yakışıklı mı ona bakıyor insanlar, gönlünü eğlendiriyor. Aile büyüklerinin devam ediyoruz Wilhelm Stekel'den. Aile büyüklerinin fikri ve onayı alınmadan yapılan evlilikler bir şans oyunudur. Halbuki evlilik şansa bırakılmayacak kadar ciddi ve hayati bir olaydır. Çok yerinde söylemiş bir atasözü vardır. Derler ki işiyle eşini seven adam mutludur. Ne kadar doğru. Çok az insan bu sözlerin değerini takdir edebilir. Bir erkeğin yarı ömrü işiyle, yarı ömrü de eşiyle beraber geçtiği halde bu iki şeyi seçerken gereken hassasiyeti gösteremiyor. Yine atalarımız eş seçiminde soya çekimi ifade eden çok güzel bir tespitte bulunmuşlardır. Kenarına bak, bezini al, anasına bak, kızını al. Şimdi bu bizim sözümüz, Wilhelm Stekel'in ataları da söylüyor mu, Ali Çankırıl'ı mı adapte etmiş, tam bilemedim. Belki onlarda da vardır, çünkü birçok millette birbirine benzer ata sözleri vardır. Bunlar insanlığın tecrübesiyle, yüzlerce, binlerce yıllık tecrübesiyle ortaya çıkan sözlerdir bunlar. Bazen diyor ki işte bir şey söylüyor. Diyor ki Çin atasözü. Bakıyorsun ya makul mesela gülümsemesini bilmeyen dükkan açmamalıdır. Çin atasözü bu. Makul yani. Çinli bilmeyen doğru. Evet e, demek ki bu kenarına bak. Bezini al. Anasına bak. Kızını al. Belki Amerikalılarda da vardır. Bu e, kitapta geçiyor. Ya tercüme ederken adapte etti ya da Amerikalılarda da var. Olabilir yani. Çünkü işte hep herkes evlilik yaptığına göre insanlar kızların annelerine ne kadar çok benzediğini birçok huyuyla görmüştür insanlar. Gerçi bazen annesinden e daha böyle farklı huyu geliştiriyor ama birçok defa birçok huyu benziyor kızların annelerine. Belki bazı işte kötü huylarını belki almış olmayabilirler ya da e iyi huyunu bazen almamış olabilir. Bir de bir insan e mutlak iyi mutlak kötü değildir. da diyelim ki yüz tane huyu vardır. E herkesin kiminin elli iyi elli kötüdür, kiminin 20'yi iyi kötüdür, kiminin 80 iyi 20 kötüdür Herkese bir iyi huy kötü, kötü huy vardır Demek ki ve anneden illaki çok fazla huy alır kızlar Birçok defa çok fazla alır Böyle annesine ya da anneden mesela babadan almıştır birçok güzel huyunu e Ama insanlar anneden babadan çokça huy alır Eş seçerken en güzel referans ailedir. Eğer beğendiğiniz kız birbirini seven, sayan, dürüst, namuslu, çalışkan bir anne babanın çocuğu ise referansınız iyi demektir. Dediğim gibi aile büyüklerinin onayı alınmadan sırf zenginliği ve fiziki güzelliği için eş seçen genç kızlar ve delikanlılar saadetlerini şansa bırakmış olurlar. Şimdi bu konuda zaten erkekler kendi başına evlenebilir ama istişare etmelidir. Daha doğrusu kendi başına evlenir erkekler ama istişare etmelidir aklı başında insanlarla. Kızların evliliğinde ise şafi de e, illaki gereklidir e, annen babanın oluru hatta aile büyüğü yani sadece annenin oluru yetmez babanın oluru gereklidir. Şafii de illaki olmalıdır. Hanefi de vaciptir. Olmazsa nikah olur ama de gereklidir de gereklidir. Yani olacak babanın oluru ancak olması lazım. Babanın oluru olmalı kızların evliliğinde. Ancak baba tek başına karar vermemeli. Gene hadis-i şerifte, kütüb-i sitede geçiyor hadisi şerif. Kızları hususunda anneleriyle istişare edin deniyor. Yani bir kızın evliliğinde babası Annesiyle istişare de etmeli Babanın ve kızın beraber Oluru olmalı Karşı cinsin güzelliği hiç mi önemli değildir Hayır hiç önemli değil değil Çünkü görmeyi tavsiye ediyor Peygamber ve vesselam Görmeli kişi yani fiziki Güzelliğini de beğense daha iyi olur Evlilik ya da işte Hiç istemediği bir simada Biriyle evlenmemeli kişi tabi ki Illaki yani onun için görmeli Deniyor hiç hoşlanmadığı bir tip e ondan evlenirse hukukunu yerine getiremez. Bu sebeple babanın, annenin ve kızın beraberce oluru olursa ya da anneyle istişare edilmeli. Babanın ve kızın beraber oluru olursa daha doğru olur bu. Daha doğrusu böyle olması gereklidir. Hatta şafiinin görüşü kuvvetli de görünüyor bana. Yani babanın oluru olmalı. Hatta bu üniversitelerde böyle kendi kendine geliyor delikanlı genç kız buradan nikah kıyıyor. Ondan sonra mektep biterken ayrılıp gidiyorlar. Kız geliyor buraya, üniversite okuyacak. Babası, dul bir kadın olarak gitti geri. Böyle durumlara düşmemeli. Ebeveynin babanın oluru, olmalı. E, hatta e, İmam Malik mesela bu işi ilanı önemser. Yani kişi evlenirken bu insanları kötü zanına düşürmeyecek kadar hem ilan edilmeli. Babanın, ebeveynin oluru, olmalı. Böyle aşikare, dürüst olmalı evlilikler çocukların devam ediyoruz Wilhelm'ste geldin. Çocukların hatırı için evliliği sürdüren uyumsuz eşler çocukları kendi tarafına çekmek ve onların sevgisini kazanmak için adeta birbiriyle yarışırlar. Her fırsatta çocukların önünde birbirinin hatalarını sayar birbirini suçlarlar. Şimdi bu da işin ikinci boyutu. Hani anne baba çocuğun önünde kavga etmeli mi etmemeli mi ondan konuşuyorduk. Kimi anne babada var ki ya çocuğun psikolojisi bozulur bozulmaz böyle bir şey düşünmüyorum. Diyor ki çocuğu kendi tarafıma çekeyim kavga ettiği gibi işte bu çok kötü bir şeydir. Demek ki bazen çocuğu kendi tarafına çekip kendini sevdirmek için birbiriyle yarışıyor anne baba ve öbürünün hatalarını sahip döküyor öbürünü suçluyor. Bu yetmiyormuş gibi babalar çocukların yanında böyle yaptıkları gibi bu yetmiyormuş gibi birbirlerini arkadan çekiştirirler. Baba gittikten sonra anne çocukları başına toplar. Babanızın bana yaptıklarını gördünüz değil mi? Başka bir kadın olsa bir gün onun kahrını çekmez. Ben sizin güzel hatırınız için bu adama katlanıyorum derim. Eğer baba da çocuk terbiyesinden habersiz ise o da kadından aşağı kalmaz. Hem de çocukların gözü önünde hanımına bağırır. Bu çocuklar olmasaydı ben sana yapacağımı bilirdim. Evet onlar istedikleri kadar çocukları kendi taraflarına çekmeye çalışsınlar emekleri boşa gidecektir. Hiçbir çocuk birbirini sevmeyen anne babaya saygı duymaz. Böyle işlerin çocukları taviz koparabilmek ve diledikleri gibi hareket edebilmek için iki yüzlü davranırlar. Babanın yanında babayı annenin yanında anneyi sevdiğini ve ona hak verdiğini söylerler. Şimdi bazen hatta anne baba diyor ki hangimiz haklıyız? Sen söyle çocuğa. Şimdi çocuk bakıyor ya kimin haklı desen filan. Bir şey söylememesini de kabul etmezler. İşte baba dese anne düşmanlıkla başlar. Efendim anne dese baba düşmanlığa başlar çocuğa. Bir de bazen böyle çocuğu da hakem seçerlerse bu artık böyle zulmün de zulmüdür. Anne baba bu şekilde yapmamalı kavgayı, gürültüyü. Evet Akıllı anne çocuklarının yanında kocasına saygı duyan o yokken babalarının güzel huylarını söyleyerek çocukların gözünde yücelten kadındır. Böyle bir anneye çocuklar da saygı duyarlar. Eğitim ve terbiye kurallarında aynı değerleri paylaşan anne babanın çocukları doğru ve yanlış sınırlarını bilir. Bu sınırları zorlamazlar. Zorladıkları zaman hem annenin hem de babanın sevgisini güvenini kaybedeceklerini bilirler. Anne baba birbirine karşı anlayışlı, saygılı ve sevgi dolu oldukça çocuklar bundan son derece mutluluk duyarlar. Geleceğe ait güven duyguları kuvvetlenir. Aile saadetine renk ve neşe katarlar. Anne babanın sevincine ortak oldukları gibi acılarını da paylaşırlar. Evet şimdi burada bir mühim nokta geldi. Çocukların anne babanın değerlerini tanıması. Anne babanın değerlerini tanıması. Anne babanın değerlerinin birbirine uygun olmaz şimdi e, gene Wilhelm Stekel bir önceki mektubunun sonunda şöyle bir şey söylüyor diyor ki gene diyor terbiye ve eğitim prensiplerinde görüş birliği içinde olmayan anne babaların elinde yetişen çocuklar da doğruyu yanlışı birbirinden ayıramazlar çocuk bir yanlış yaptığı zaman baba kızıyor ama anne onu korumaya çalışıyorsa çocuk koruyana sığınmayı tercih edecektir. Bu durumda doğru ile yanlış karışacak çocuk aklını eseni yapacaktır. Nasıl onu cezadan kurtaran biri vardır. Büyük anne ve büyük babaların müdahalede bulunduğu ve çocuklara karşı koruyuculuk rolü oynadıkları ailelerde anne baba zor durumda kalır diyor Wilhelm Stegel. Şimdi burada önemli bir nokta var. Anne babanın görüş birliğinde olması gene bir noktayı gene verelim sonra buranın üzerine konuşalım şimdi babanın eve geliş yani anne babanın birlikte geçinmeleri güzel geçinmeleri önemli. Diyor ki gene Wilhelm Stekil bir önceki mektupta nakletmiştik. Çocuklar hani o iki evde durup dururken ağlamasından bahsetmişti. E yani ağlamak istiyorsa bırakın ağlasın bu deşarj olmamadır. Ağlamayı da unutursa bu sefer katı yürekli. Ağlamayı unutan insanlar katı yürekli duyguları körelmiş etrafına karşı kayıtsız soğuk kimselerdir. Bunlar ne kimseyi sever ne de kimse tarafından sevilirler. Bu tiplerin aile reisi olduğu evler mutluluktan uzak evlerdir. Adam işten yorgun gelmiştir, homurdanarak eve girer, yemeği beğenmez, karısını azarlar, etrafa emirler yağdırır. Çocuklar babalarının eve döndüğüne sevinecekleri yerde üzülürler. Bir ailede eğer babanın işten eve dönüşü sevinçle karşılanıyorsa o aile mutlu demektir. Aksi halde o ailenin mutluluğundan şüphe etmelidir. Babanın gündüz tehdit vasıtası yapıldığı evlerde yetişen çocuklarda babayı fazla sevmezler. Çocuklarına kendisini saydırmasını bilmeyen Onlara söz geçiremeyen Eğitimden habersiz anneler Akşam babanız gelsin siz görürsünüz Yaptıklarınızı bir bir anlatacağım Cezanızı o versin derler Şimdi bu Noktadan itibaren Bir konuya gireceğiz Anne baba Demek ki Bir görüş birliği içinde olmalı Şimdi Modern hayat Bazı sebeplerle insanları probleme sürüklüyor Bir tanesi şu, modern hayatta geçim zor. Hani o programın başında iki tarafında evliliğinden bahsederken söylemiştik. İhtiyaçlar çoğalmış, görenek belasına. Şu da ihtiyaç, bu da ihtiyaç, o da zaruri ihtiyaç. Efendim bir tane elbiseyi ne zamandır giyiniyorum, baba diyor çocuk, yeni bir şey diyor alayım, artık arkadaşlarım uzaktan görünce tanıyor beni diyor, yeni bir şey alayım falan. ...yeni bir şey al, eşyayı yenileyelim... ...perdeyi yenileyelim, halıyı yenileyelim... ...filanlara gittik mesela... ...yeni koltuklar almışlar... ...biz kaç senedir aynı koltuklar... ...filan... ...şimdi böyle görenek belası... ...ya da yeni bir şey çıkmış, onun filancalar almış... ...biz de alalım... İhtiyaç çoğalıyor... ...ihtiyaç çoğalınca modern hayatta... E, ...çok çalışması gerekiyor... ...babaların... ...bazen bakıyorsun babalar ek iş yapıyor... ...geçinebilmek için... Evine uğrayamıyor. Evine uğrayamıyor ki çocuklarıyla ilgilensin. İkincisi modern hayatta gene her şey paradır. Efendim su paradır. Yiyecek diyorum yakacak paradır. Mesela köylerde su para değildi. Şimdi gerçi oralarda da su da para. Elektrik paradır. İşe gitme mesela yola bayağı bir para veriyor insan. Yakacak paradır filan. İşte köyde bedava olan yumurta süt filan gibi şeyler şehirde paradır. Asli ve asli olmayan ihtiyaçlar var. Tabi e, çadırda nihayet çok uzun boylu yaşayamaz insan ama o kadar da lüks gerekmez yani. Hayatın o kadar lüks olması da gerekmez. Şimdi görenek belasına ihtiyaç artmış ve erkeklerin çok çalışması gerekiyor. Bazen erkeğin çalışması da kafi bulunmuyor. Bu sefer bakıyorsun e, anne de çalışıyor göreneklere uygun olarak e, işte eşyalar edinebilmek için. Halbuki insan biraz kanaatkar olmalı ve erkek de, kadın da, daha doğrusu kadın çalışmamalı. Erkekler de akşam olunca dünya işini bırakmasıdır sünnet olan. Peygamber aleyhissalatü vesselam deniyor ki akşam olunca dünya işlerini bırakırdı. Evde de vaktini üçe ayırırdı. Rabbini Üçte birini Rabbine, üçte birini kendine, üçte birini ehline. Yani kendine de bir vakit ayıracaksın. Rabbine vakit ayıracaksın, ibadet edeceksin, Kur'an okuyacaksın, ilim öğreneceksin. Ehline vakit ayıracaksın, çoluk çocuğuyla oynayacaksın, konuşacaksın. Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabıyla oturunca deniyor ki onların duygularına katılırdı. Onların hayret ettiğine o da hayret ederdi. Onların ilgilendiğiyle yani onların işte bir şey konuşuyorlar. Hayret ediyorlar o da hayret ediyor. Duygularına katılıyor. Kişi çoluğunun çocuğunun duygularına da katılmalı. Yani kişi işte çocuğuyla oynuyor falan. Ben kocaman adamım şimdi çocukla mı oynayayım? Çocuğun ama babasın da oynayacaksın. Hanımıyla efendim böyle latife etmeli. Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle latife ediyor hanımlarıyla oturuyor. Yani kişi hatta yorulunca diyor ki benimle konuş Yahu Humeyra diyor Hazreti Ayşe'ye. Humeyra kırmızıcık demek ya da pembecik demek. O benimle konuş diyor. Şimdi kişi böyle gönlünü de rahatlatmak için hanımıyla çocuğuyla şöyle biraz konuşmalı efendim latife etmeli çocuğuyla oynamalı. Efendim gene Cabir radıyallahu anh mesela dul bir hanım evleniyor. Diyor ki Bakire ile evlenseydin diyor. Mülaebe ederdiniz, oynaşırdınız diyor yani. Bir yönü bu. Sonra anneler çocuklarına bir ölçüde vakit ayırmalı. İşte şimdi sosyete anneler, gezmelere, konkenlere şunlara bunlara gidiyorlar. Anadolu kadınları da Danteldi, örgüydü, örtüydü, şuydu buydu. Çocuğuna çok fazla vakit ayıramıyor. Halbuki Anne çocuğuna vakit ayırmalı. Hatta genç kızlar işte çeyiz serilir idi. Şimdi bilmiyorum son dönemde var mı böyle şey. Bakıyorlar ne kadar danteli var. Başörtüsü danteli, şu danteli, bu danteli. Havlunun da etrafına dantel yapıyorlar. Efendim masa örtüsü dantel her taraf dantel. Bir şey belleniyor. Bu bunlar ki yani gereksiz şeylerden. Ya tabi dantel yapma işte sahabe zamanında da var ama. Anne, çocuğuna vakit ayırmalı. Yemek konusunda konuşmuştuk. E, yemeğin tek çeşit olmasıdır. Doğru olanı tek çeşit olmasıdır. Böyle 3-4-5 çeşit yemek, Efendim her bir için ayrı ayrı tabaklar falan. Hem yemek yapma çok vaktini alır, Bulaşıcı olur, şu çok olur, bu çok olur. Çocuğa vakit kalmaz. E, yemek konusunda da daha zahidane yaşayabilmeli kişi Peki artan vakit ne olacak? Artan vakit çocuklarla efendim çocuğa vakit ayırmalı kişi. İşte hanımına, kocasına, ailesine konuşmaya, sohbet etmeye vakit ayırmalı. Gene işte gün falan yapıyor hanımlar. Bu gün ya da birbirine oturmaya, misafirliğe gittiği zaman da e, kendini zora koşmamalı. Bakın bu bir önemli. Yani eşiniz olsun, arkadaşınız oturmaya geliyor... Siz davet ettiğiniz zaman tamam elinizden geleni yapın ama böyle görüşmelerde oturmalarda filan işi böyle sınırlamak lazım. Mesela hani ders filan yapın gibi de tavsiye etmiştik onda da sınırlamak lazım. Çay ve işte yanında bisküvi ya da tek çeşit bir şey. E, işi sınırlamak lazım. Vakit artırabilmeli insanlar. Şimdi e, insanlar çoğuna çocuğuna vakit ayırırsa çocuklar daha sıhhatli olur ruhen. Daha mühim gelmek istediğim bir konu vardı. Anne baba çocuk eğitimi konusunda aynı fikirde olmalı. Şimdi değişik geleneklerden gelmiş olma günümüzde problem. Mesela Anadolu'da yaşayan insanlar için. Diyelim ki bir köyde o köyde annenin babanın çocuğun hakkı hukuku her bir şeyi bellidir. Aşağı yukarı oturmuştur. İnsanlar orada konuşulan şeyler de bellidir. Gerçi şimdi televizyon girdi artık hiçbir yerde konuşulan şey belli değil Önceden böyle durumda gelenekler herkese bir yer vermiştir. Hiyerarşi bellidir. Onun içinde sıhhatli olarak yaşar idi insanlar. Şimdi insanlar kimlik problemine düşüyorlar. Doğru davranış nedir? Artık o kadar emin olamıyorlar. Ya da birbiriyle çatışan şeyler alıyorlar. Şu doğru, yok böyle davranmak doğruymuş gibi. Ve insanların ki kişilerin kendi şahsında ailede konu komşuyla akraba çevresiyle bir bütünlüğe ulaşabilmesi lazım ki çocuk sıhhatle yetişebilsin. Yani anne baba şimdi dedi ki çocuk terbiyesi hususunda bir görüşte olmalı. Ama anne babanın görüşü böyle çok fazla çakışmamalı çok fazla zıt olmamalı. Anne babayı bırak ebeveyn yani büyük anne büyük babayla da çok fazla zıtlık olmaması lazım. Konu komşuyla çok zıt olmamalı ve kişi kendi içinde bir bütünlüğe erebilmiş olmalı. Ki e, o ailede o anne babadan terbiye gören çocuk sıhhat